şeytanı rejim bismillahirrahmanirrahim elhamdülillahi'l vahidil kahhar ve salatu vesselam ala muhtar ve ve ashabihi'l ethar ve ala jami'il enbiya'i vel kıymetli kardeşlerim 90 günlük güzel bir mevsimin ilk günündeyiz cenab-ı hakkın üzerimize yağdıracağı rahmete her zamankinden daha fazla muhtacız Böyle bir güne eriştirdiği için Rabbimize sonsuz hamdler ediyoruz ve işin bidayetinde de ya Rabbi şu güzel günlerin kıymetini, bu güzel günlerin mağfiretini, getirdiği güzellikleri fark eden ve ona göre yaşayan kullarından bizi kıl diye de dua ediyoruz. Tabi bu büyük bir nimet, bu nimetin ne kadar biz farkındayız, nasıl bazı şeyler Zihnimizde yer edinmiş bilmem ama bu büyük nimetin biraz daha tam anlamıyla farkına varmamız için zamanı da şahit kılarak ki işte mevsimin ilk günü bazı şeyleri birbirimize hatırlatmakta fayda var. Hatırlanacağı üzere bu tarz böyle özel gün, geceler, mevsimler, aylar Cenab-ı Hakk'ın engin rahmetinin bir tecellisidir. Urap olarak bize vereceği birçok nimeti verdi. Vermeye de devam ediyor. Her türlü bizim eksik ve kusurumuza rağmen halen vermeye de devam ediyor. E şimdi biz de kul olarak bu verilenlere karşı bir güzel karşılık ortaya koymamız gerekir. İşte o karşılığın adıdır aslında. Nimetin farkına varmak ve o nimetin şükrünü eda edebilmek. Ama insanoğlu nankör, insan çok çabuk unutan bir varlık, insan kendisine yapılan iyiliğe karşı güzel bir biçimde mukabelede bulunacakken ne yazık ki yani bunu biz çok zaman görüyoruz, başkalarından da görmeye gerek yok. Yani başkalarına bakacak bir durumumuz da yok zaten ben kendi kusurlarımı görmekten Başkasının kusurunu nasıl göreyim ve nasıl konuşayım? Kendime bakıyorum ve diyorum ki ya sen de böylesin, sen de aynısını yapıyorsun. Hal böyle olunca böyle bir halimizin olduğunu başında bir kere bir ikrar etmiş olalım beraberce. Ama bir soruya cevap arayalım burada. Neden insandan kör olur? Neden insan kendisine verilen nimetlere karşı şükredeceği yerde o şükrü yerine getirmez de başka şeyler yapabilir. Zaten Kur'an'ımız bunu onlarca yerde aslında bizim nazarımıza verdiği insanların çoğu şükretmez dedi. Ama biz o çoklardan değil azlardan olmak için burada bu meseleyi bir konuşmamız gerekiyor. Neden insanoğlu, insan oldu? İnsan Adem'in çocukları ne diyecekseniz bize? Yani biz biz kendimizi konuşuyoruz. Nankör oluruz. Şükür konusunda zafiyet yaşarız. Meseleyi anlayabilmemiz için ben bir tasvir önünüze sermek istiyorum. Yana başımızda bir insan düşse düştü üstü başı çamur oldu ve çok zor bir hale geldi. Eğer biz insaniyetimizden bir şey kaybetmemişsek düşene gülmeyiz. Düşeni görmemezlikten gelme gibi bir gaflete de kapı açmayız. Bana ne ya el uzatırsam çamur olmuş adam bana da çamur buluşturur da buluşturur da demeyiz diyemeyiz bunları. Eğer biz insansak yanı başımızda düşen birine kim olduğuna bakmadan hemen koşar el uzatırız. Çünkü inandığımız değer bize bunu söylüyor değerler bize bunu telkin ediyor. Yanı başımızda bir adam düştü ben de bir insan olarak koştum hemen el uzattım. Şimdi o düşen adamın muhtemelen beş tane farklı tavrı olabilir. Benim ona el uzatmama karşı tek bir tavır sergilemez insan ki bunları yaşıyoruz. Yani yaşadığımız bir şeyi aslında size tasvir etmeye çalışıyorum. Bakın menfiden müsbete doğru beş tavrı ben size sıralamak istiyorum. Düştü adam koştum ben el uzattım. Adam bana diyor ki çek elini benim sana, senin yardımına ihtiyacım yok. Böyle bir tavır ortaya koyabilir. Geliyoruz evet. şimdi menfiden biraz daha müsbete doğru. ikinci tavır şöyle size bir imalı imalı bakar. Ya bu adam bana niye el uzatmış olsun diye ve sizin el uzatmanızdan hiç memnun olmaz. Ama kendisi kalkamayacağı için öylesine işte yani kalkmak için tutar sizin elinizi tutar ayağa kalkar. Ve size hiçbir şey söylemeden çeker gider. Bu da bir tavırdır. Geliyoruz biraz daha buraya sizin elinizi tutar ayağa kalkar öylesine işte ağız ucuyla derler ya teşekkür ederim der ya da sağ olasın der çıkar gider. Bu da bir tavır. Biraz daha buraya geliyoruz sizin elinizi tutar ayağa kalkar gönülden size teşekkür eder. Teşekkür ederim der bu da bir tavır. Ama buradaki en güzel tavır sonuncusu, beşinci tavır şu. Sizin elinizi tutar, ayağa kalkar, size öyle gönülden bir teşekkür eder ki siz o iyiliği yaptığınızdan dolayı memnun olursunuz. İyi ki de yapmışım dersiniz. Sizin iyilik iştahınızı arttırır böyle bir tavır. Güzel bir tavırdır her zaman bununla karşılaşmayabiliriz ama netice itibariyle bazen yaptığınız iyiliğe sizi pişman etmez birisi. Öyle güzel bir teşekkür eder bir dua eder mesela farklı bir şey söyler ki siz de sevinirsiniz. Bakın bu beş tane tavrın başka şeylerde belki söylenebilir ama bu beş tane tavrın öylesine oluşmuş bir durumu yoktur. Netice itibariyle insan içinde sakladığı içinde tuttuğu şeyleri Olaylar, hadiseler, imtihanlar ortaya çıktığında dışarıya yansıtır ve zaten küpün içinde ne varsa da o yansır. Bu beş tane tavrın da sebepleri var öylesine değil yani o gün o anda canı öyle istedi de öyle davranmış demek değil. Birinci tavrı hatırlayın ne demişti? Çek elini benim senin işte eline ya da yardımına ihtiyacım yok dedi. Bu tavrın sebebi nedir biliyor musunuz? Kişi kendini müstahili görüyor kibir var onda ve o anda ben kimseye el uzatmam kimse de bana el uzatmasın benim kimseye ihtiyacım yok hiç kimseyle benim bu noktada işim yok diye aslında zihninde biriktirdiği o tavrın bir olay anında dışarıya yansımasıdır ve bunların çokça etrafımızda karşılıkları var ikinci tavır o ne içindi biliyor musunuz aslında kendini kınıyor kendisiyle kavgası var düşmeseydim Kimseye ihtiyacım olmayacaktı. Bak düştük onun bunun bize el uzatmasına muhtaç bir hale geldik der. Kendini kınar o iç dünyasındaki kavgayı bu şekliyle yansıtır. Üçüncüsü üçüncü tavır öylesine teşekkür eder. Çünkü iyiliğin tam anlamıyla değer ve kıymetini anlamamıştır. İyiliğin kıymetini takdir etmediği için öylesine işte bir teşekkür etmiştir. Dördüncüsü biraz müspettir bu ama ma makul ve olması gereken bu değil. Teşekkür eder ama tam anlamıyla yapmaz. Böyle içten gönülden karşıdaki insanın yaptığı o iyiliğe karşılık sevindirecek bir teşekkür etmez. Ağzıyla teşekkür eder. Aslında o teşekkür gönlüne tam anlamıyla sirayet etmez. Beşinci ve olması gereken tavır ve insanı sevindiren tavır da o. Değer ve kıymetini bilir iyiliğin ya bugün ben düştüm biri el uzattı bana e ben iyiliğe teşekkür edeyim ki yarın ben de bu farklı bir hale geldiğimde başka şekillerde de bunun karşılığını görmüş olayım. Ben iyiliğe teşekkür edeyim ki iyilik yayılsın iyilik çoğalsın iyilik insanlar içerisinde itibar kazansın böylelikle iyiliğin çoğalmasına katkı sağlayayım. İşte benim güzel kardeşlerim İnsan nasıl ki böyle bir insanın yaptığı iyiliğe karşı bu noktada farklı tavırlar gösteriyorsa Allah'ın bize verdiği nimetlere karşı da tavırlar böyle böyle farklı farklıdır. Ama insana teşekkürle. Allah'a şükür birbirleriyle çok bağlantılı iki şey ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Tirmizi'de geçen bir hadiste insanlara teşekkür etmeyen Allah'a şükretmez diyor zaten. Çünkü insanlara teşekkürle başlar. Aslında şükür dediğimiz o önemli amel onu yapabilen asıl olanı da yapabilir. Şimdi bir insanın. Tam anlamıyla nimete karşı şükredebilmesi için bakın bu çok önemli bu söylediklerim şurada bir aklınızda dursun bunun üzerine bir şükür bilinci şimdi inşa edeceğiz. Tam anlamıyla nimete şükredebilmesi için o şükrün onun dünyasında farklı güzelliklere sebebiyet verebilmesi için bir bilinç oluşması lazım. Bugün insanların çoğu birçok şey bilmediği için şükretmeyi de dolayısıyla insanlara teşekkür etmeyi de ya da tam tersinden kurarsak insanlara teşekkür etmeyi de Allah'a şükretmeyi de bunun için bilmiyorlar. O şükür bilinci eksik aslında zeminde. Peki o şükür bilinci neyin üzerine kurulmalı? Bakın en başa yazacağımız cümle şu olmalı benim güzel kardeşlerim. Biz Allah'tan alacaklı değil Borçlu olarak dünyaya geliyoruz. Kim Allah, Allah'tan alacaklı ya? Kim Allah'tan alacaklı? Din dediğiniz o kelimenin kökeninde deyin var biliyorsunuz. Deyin borç demek. Aslında her doğan Allah'a borçlu doğuyor. Ama unutuyor işte insan. İnsanoğlunun özelliğini biraz önce söyledik. İkincisi bize bahşedilen her nimet bizim bedelini ödeyerek elde ettiğimiz şeyler değil. Bir kere bunu da bilelim. Üçüncüsü. O halde bize bahşedilen her nimet bizi sevindirmelidir bakın biz alacaklı değil borçlu doğuyoruz bunu söyledik her nimet bedelini ödeyerek elde ettiğimiz bir şey değil bunu da söyledik bu ikisi olursa var ya hangi nimetle karşı karşıya kalsak o nimet bizi sevindirir. Ve sevinme şükrü getiriyor zaten bunu hiçbir zaman aklımızda, aklımızdan çıkarmayalım. Dördüncüsü bu zaten her nimete karşı sevinmek, heyecanlanmak bizde bir farkındalık oluşturacaktır. Beşincisi de şu o farkındalık ise bize şükür gibi bir sorumluluk yaptıracaktır. Eğer bugün şükür tam olarak yerine gelmiyorsa işte bu bilinç olmad olmadığı için sevinmiyoruz bakın nimete. Allah yüzlerce, binlerce, on binlerce, yüz binlerce bize nimet vermiş. Biz şimdi değerlendirmeye baktığımızda varları saymıyoruz, yokları sayıyoruz. E varları saymayıp yokları sayan ve yokları gözünde büyüten bir insan şakirlerden olamaz. Şükreden bir kul olamaz. Ne olur bunu iyice bir anlayalım ki nankörlerin sınıfına yazılmamış olalım. Şimdi benim güzel kardeşlerim. Bunları niçin söyledim biliyor musunuz? Üç aylar gelmiş. İlk günündeyiz. Nimet mi bu? Vallahi bir nimet. Peki bu büyük nimete karşı ben ne yapıyorum bir mümin olarak? Ne yapmam gerekir? Makul olması gereken müsbet tavır nedir? Mesela bu nimet beni sevindiriyor mu? Bu nimet beni heyecanlandırıyor mu? Bu nimet o sevinç ve heyecanı bir başkasıyla paylaşmama, sebep oluyor mu mesela ben bugün bugünün işte ilk günü ya da düğün akşamdan başladım kaç tane insanla bu sevinci paylaştım evde fark etti mi çoluk çocuk benden ya üç aylar geldi bizim babada bir şeyler oldu yerinde duramıyor bu heyecanı fark etti mi bir, bir değişik oldu değişik oldu mu bir değişiklik oldu mu Mesela bu işte bu ancak bende o şükür meselesini oluşturabilir bu nimeti bana verene karşı beni mahcup kılıyor mu Mesela o mahcubiyeti duyduk mu? Allah'ım geçen sene de beni eriştirmiştin Recep şabana Ramazan'a. E ben adam olmamıştım geçen sene tam anlamıyla. E bir daha beni eriştirdin ya. Bir daha beni kavuşturdun. Sen nasıl büyük bir Rab'sin. Azametin kudretin ne kadar büyük. Sen nasıl halim bir Rab'sin ki. Benim gibi bir adamı bile bir daha ulaştırdın Recep şabana Bir daha ulaştırdın. Allah'ım ben ne yaptım ki sen bir daha bu nimeti bana fark ettirdin. Nimeti fark etmek kadar büyük bir nimet var mı? Bana bir daha fark ettirdin bunu. O anda o mahcubiyetin gerçekten ortaya konması, bir şekliyle yansıtılması Rabbimizin bizden beklediği bir şey ya. Bizden beklediği bir şey. Şükrün ortaya çıkması için olması gereken bir şey. Bütün bunlar en sonunda bu nimeti bahşedene, Beni yakınlaştırıyor mu? Eğer bunlar oluyorsa 3 aylar of benim için rahmet mevsimidir. Eğer olmuyorsa tamam bazıları için nasıl ki Şubat, Mart, Nisan'dır sadece 12 aydan 3 aydır yine öyle de öyle gidecek. Ama öyle değil de benim için bir rahmete dönüşmek dönüşmesini istiyorsam ben beni sevindirmeli, beni heyecanlandırmalı. O sevinç ve heyecan bende bir başkasına bunları duyurmayı ve bu heyecanı bu sevinci onlara yaymaya beni sevk etmeli. Bu nimeti bana verene karşı beni mahcup kılmalı ve bu nimeti bana verene beni yaklaştırmalı. Eğer oluyorsa benim için bu aylar bugünler sıradan bir Şubat değil bir Mart'ta değil bir Nisan'da değil ya nedir Recebi Şerif'tir. Şaban'ı muazzamadır, Ramazan'ı mübarekedir. Eğer öyleyse nedir biliyor musunuz benim için? Recep benim için buluttur, Şaban benim için rüzgardır, Ramazan ise benim için yağmurdur. Yağacak, yağacak Allah yağdıracak yağdıracağını vaat ediyor. Ben alış başladım ya işte o bulutu topladım o buluta ait bir şeyleri söyledim ortaya koydum Allah da onun arkasından Şaban'a bir rüzgar verdi o bulut geldi o bulutun nereye varacağını Allah takdir edecek öyle bir yasası var ama o takdiri benim işte bir yönüyle o ızdırabıma karşılık bir mükafat olarak geldi ve başladı yağmaya yağarken vahiy yağdırdı. Yağarken sünnet yağdırdı, yağarken mağfiret yağdırdı, yağarken nimet yağdırdı bambaşka bir noktaya doğru geldi. Allah hepimizi böyle bir bilince vardırmış olsun. Diyorum ki şimdi beni dinleyen kardeşlerime ne olursa olsun kim ne derse desin, kiminle nasıl bir gündemi varsa varsın herkes kendi pazarından hayır görsün bizim kimseye bir şey söyleyecek bir durumumuz yok. Ama biz bize burada konuşuyoruz ve ben kardeşlerime diyorum ki ya gelin recepleşelim şabanlaşalım ramazanlaşalım ya gelin böyle böyle bir idrake vardıralım peki nasıl recepleşiriz tevbe ve istihbarla? İş ancak oradan başlarsa olur ve her tevbe ve istiğfar öncesinde çok güçlü bir muhasebeyle ancak olabilir. Ben muhasebemi yapmasam nasıl tevbe yapacağım nasıl istiğfar edeceğim. Onun için recepleşme meselesinde tevbe ve istiğfar işin zemininde olacak. Nasıl şabanlaşırız gayret ve istikamet ile nasıl ramazanlaşırız kavrama ve istikrar ile. Neyi kavrayacağız? Elbette ki en başta Ramazan'ı Ramazan kılan, Ramazan'ı 11 aya sultan kılan, Ramazan'ı diğer imam, aylara imam kılan Kur'an'ın o ayda inmesidir. Dolayısıyla Kur'andır. Kur'an'la bu noktadaki irtibatı ve münasebeti güçlendirerek. Eğer bunları yapabilirsek Allah'ın izniyle bu aylar, bu günler, bu güzel mevsim, Bizim hakkımızda çok çok farklı bir noktaya gelecek. Rabbimizden niyazımız o olsun ki böyle bir biçimde ihya edebilmek hepimize nasip olsun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o güzel duasını biz de burada beraberce yapalım mı? Allahümme barik lene fi ve şaban ve belliğne ramadan. Allah'ım. Recebi ve Şaban'ı hakkımızda bereketli kıl istek budur bereket istiyoruz o bereket de ancak işte burada söylediğimiz bu nimetin farkına varmakla olabilecek bir şey ve bizi Ramazan'a ulaştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu duası her daim bu mevsimde bizim serlevhamız olsun gayret ve çabamız da o berekete nail olmak selametle Ramazan'a ulaşmak Ramazanı da hakkıyla ihya etmek olsun Mevla hepimize bunu nasip eylesin. Kıymetli kardeşlerim bugün Hazreti İsa'kla alakalı son dersimizi yapacağız nasip olursa çok da güzel bir konumuz çok da önemli bir konumuz var. Allah dilimin bağını çözsün de size güzellikle yansıtabileyim. Gerçekten niye böyle söylediğimi dersin içerisinde ya da dersin sonlarında daha iyi anlamış olacaksınız. Dersimizin başlığı müjde ile gelen Hazreti İsa'nın müjdeleri. Bakın serlevhada iki mesaj var. Hazreti İsa kendisi müjde ile gelmiş onu zaten biliyoruz. Detaylarını şimdi göreceğiz. E bir de Hazreti İsa'nın müjdeleri var. O müjdelere de nail olmak için biraz alıcılarımızı açmaya çalışacağız. Şimdi benim güzel kardeşlerim meseleyi biraz anlayabilmemiz için ben yine biraz bir tasvir açayım önünüzde. Bugün birkaç kez bunu yapacağım ki iyice meramım anlaşılmış olsun. Eskiden ultrasyon cihazları yoktu. İnsanlar doğum anında görür ve haberdar olurlardı. Doğacak bebeklerinin cinsiyetini. Benim gibi yaşlı olanlar ve benden daha büyük olanlar bunu çok çok iyi bilirler. Özellikle babalarımız, dedelerimiz zaten o dönemde hep bunu yaşamışlar. Ama biz de bazen filmlerden falan görüyoruz. Hatırlayın mesela o sahneleri. Köyde diyelim ki birisi doğum yapacaksa erkekler bir tarafta, hanım evde. İşte o köyün ebesi kimse böyle bu işte maharetli olan hanım oradadır zaten. Kimse bilmez kız mı erkek mi doğacak diye iki tarafta da müthiş bir merak vardır ama özellikle erkek tarafında çok çok daha büyük bir merak vardır. İnsan oturamaz yerinde böyle gider gelir ne olacak ne bitecek ne gelecek diye müthiş bir merak taşır. O anda doğum gerçekleşir kim verecekse o müjdeyi ki o müjdeyi herkes vermez çünkü müjdeyi veren ödül alacak. O da belirlenmiştir zaten o koşa koşa gelir erkekler tarafına artık kimse Ahmet amca Mehmet amca kimse oğlun oldu kızın oldu diye müjdeyi verir ödülü de kapar. Bunları biz işte filmlerden falan çokça izlemişizdir ben de böyle zihnimi biraz yoklayınca böyle çocuklukta bir iki tane böyle manzaraya şahit olduğumu hatırlıyorum. E şimdi geldik büyük şehirlere iş biraz değişti tabii farklı bir noktaya geldi. E şimdi biliyoruz işte ultrasyonla doğacak çocuklarımızın kız mı erkek mi olacağını. Ama neticede yine müthiş bir merak var ve müthiş bir şey var bizde de. Yani o babalık duygusunu tadan birisi çok iyi bilir bunları. Allah tadana defaatle tattırsın bir daha tatmayanlara da tattırsın inşallah. Hastanede bekliyorsunuz işte doğumhanenin önünde. Çıkıyor hemşire ya da doktor hemen koşuyorsunuz oraya. Ne olduğu belli zaten ama siz hanımınızın halini ahvalini soruyorsunuz. Çocuğunuzun bebeğinizin durumunu soruyorsunuz. Netice itibariyle de oradan güzel bir haber aldığınızda da rahatlıyorsunuz ve hamd ediyorsunuz. Allah'a verdiği o güzel hediyeden dolayı da Bambaşka bir biçimde orada hamd ediyorsunuz ve o noktada o sevinci yaşamanın da mutluluğunu yaşıyorsunuz. Emin olun o mutluluğu başka bir şeyle de kıyaslayabilmeniz mümkün değil. Şimdi bunu niye anlattım size biliyor musunuz? Ya doktor, hemşire ya da şu bu artık kim diyecekseniz bir bu var doğan çocuğun müjdesini bu veren bu var. Bir de var ki şimdi bir tablo hepimiz Hazreti İbrahim derslerinden bu tabloları çokça gördük. Melekler getiriyor bu müjdeyi melekler. E İbrahim aleyhisselam bir baba olarak farklı bir hale girmesin bir anne olarak Sare validemiz farklı bir hale girmesin de ne yapsınlar? İnanılmaz bir şey bu yani gerçekten öyle. Biraz böyle biraz insan kendisi o tablolara dahil olma adına bir şeyler yapsa. Gerçekten başka başka şeyler anlayabilir. Çünkü bazen böyle içine girdiğiniz zaman ancak fark edebiliyorsunuz. Meselenin o mesaj boyutundaki işte sizde oluşturmak istediği etkiyi. Çünkü dışarıdan okuyup geçtiğiniz zaman bir yere kadar ama içine dahil olup ya ben bu manzaranın bu burada anlatılan kıssanın içerisine bir gireyim dediğinizde size başka şeyler açılmış oluyor. Burada da onu görüyoruz. Şimdi böyle bir doğum var ortada. Ve bu doğum şöyle bir doğum baba 100 yaşında anne 90 yaşında 100 yaşında baba İbrahim aleyhisselamın 14 sene önce İsmail adında bir oğlu olmuş. İsmail aleyhisselam biliyorsunuz İshak aleyhisselamdan 14 yaş büyük. E bunlarda ihtilaflar var ama genel kabulü biz burada yansıtıyoruz. 14 yıl önce baba olmuş İbrahim aleyhisselam ama Sare anamızda böyle bir şey yok. Ve Sarı Anamız bu defteri kapatmış. Böyle bir beklentisi de yok. Bu defter kapanmış onun için. Hiç yani böyle bir umut da taşımıyor. İstemiyor da böyle bir şey olabileceğine ait kendi dünyasında herhangi bir şey yok. Zaten gösterdiği tepkiden bunu çok rahat bir biçimde çıkarabiliyoruz. Böyle bir tabloda insan suretine girmiş melekler iki iş için geliyorlar biliyorsunuz o eve geldikleri birinci iş o evi ilgilendiriyor ikinci işte o evi yine ilgilendiriyor ama bir başka yerdeki hadise ile alakalı bir bilgiyi onlar getirmişler Lut aleyhisselam'ı işlediğimizde tekrardan döneceğiz buralara Lut kavminin işte helakına ait azap haberini getirmişler bir tarafta bir müjde haberi var yanlarında bir tarafta bir azap haberi var ve o müjde haberini melekler verirken müjde müjde İbrahim müjde müjde sare diyerek veriyorlar adeta. Böyle bir şey yok bağırarak çağırarak bir müjde değil ama nasıl verdiklerini biz ayetlerden okuyoruz ama anlayalım diye bu kıyası yapıyoruz. Ve orada yaşı yüze varmış bir babanın 90'a varmış bir annenin nasıl karşılıklar verdiğini görüyoruz. İnanın o kadar güzel bir tablo ki bu tablo. Kur'an'ın anlattığı kıssalar içerisinde çok farklı böyle sizi ruh haline sokabilecek mesajları bu tablonun üzerinden okuyabilirsiniz. Şimdi o ayetleri bir hatırlayalım. O ayetlerden biz çok önemli noktalar çıkaracağız çünkü. Kur'an bu meseleyi yani İshak aleyhisselamın müjdelenme meselesini, Üç yerde kıssa olarak anlatıyordu. Başka yerlerde var ayetler olarak ama özellikle üç yerde kıssa olarak anlatıyordu. Biz o üç yerde anlatılan ye kısımları Hazreti İbrahim'in misafirleri başlığında işledik biliyorsunuz Hazreti İbrahim derslerinde. Şimdi Lut Aleyhisselam derslerinde de yine aynı ayetlerini bu sefer Lut Aleyhisselam'ı ekseni alarak tekrardan işlemiş olacağız. Kur'an ayetleri böyle zaten bir ayet on konuya bir bakıyorsunuz referans olabilecek ya da on meseleyi bize anlatabilecek kadar bir muhteva yansıtacak. Bu ayetleri bir hatırlayalım. Hud suresinin 69 76. ayetleri. Hicir suresinin 51-58. ayetleri. Zariyat suresi 24-37. Üç grup ayet Hazreti İbrahim'in misafirlerini öyle diyelim. Bütün meseleleri de mesajları da o başlığın altına koyabiliriz. Çünkü Hazreti İbrahim'in misafirlerinin kıssasını anlatıyor. Biz bu ayetleri şimdi ne nazarla okuyacağız? Sadece İsa aleyhisselamın ...müjdelenmesi meselesinin üzerinden okuyacağız. Böyle okuduğumuzda bakın karşımıza şöyle güzel bir tablo geliyor. Bir, melekler Hazreti İbrahim'e bir müjde ile geldiler. Hud suresi 69. Diğerlerinde de var ama birer ayet bize yeterli. İki, melekler o anlarda ayakta olan Hazreti Sare'ye... ...İshak'ı ve onun ardından Yakub'u da müjdelediler. Sadece müjde İsak değil torun da müjdeleniyor. Nasıl güzel bir müjde ve müjdenin büyüklüğünü biraz da buradan fark edin. Yaşlı bir peygambere ve onun yaşlı ve kısır olan hanımına müjde geliyor ve bu müjde sadece işte torunla da sınırlı, şey oğulla da sınırlı değil. Torunun müjdesini de getiriyor. Allah size adı İshak olacak bir evlat bahşi diyor diye müjde getiriliyor. Ardından da adı Yakup olacak. Bir de torun gelecek diye o müjdede verilmiş oluyor. Bu çocuk nasıl bir çocuk? Onu da diğer ayetlerden okuyoruz. Mesela o çocuğun nasıl bir çocuk olduğunun ayrıntısı Hud süresinde yok. Hicir süresinde ve zariyat süresinde de var. Zariyat süresinde var. Kur'an böyledir işte bakın. Yani bir yerde bir şey anlatır. Biraz daha onu nazara verir. Öne çıkardığı bir mesaj vardır. Başka yerlerde de başka şeyleri öne çıkarır. E bize de düşen o parçaları birleştirip mesajın tamamını ortaya çıkarmaktır. Üçüncüsü melekler müjdelenen çocuğun alim bir çocuk olduğunu söylediler. Hicir 53'te zariyat 28'de bunu okuyoruz. Bu üç grup ayet içerisinde o bilgi yok ama Saffat suresindeki ayette Hazreti İsa'nın doğumunun müjde haberi getirilirken dikkat buyurun buyurun doğumunun müjde haberi getirilirken nebi olacağının müjdesi de var. Geçen ders bu ayeti okumuştuk bir daha okuyalım. Ve beşşernehu bi ishaqa nebiyen mine salihin biz onu salihlerden bir nebi olarak İshak ile müjdeledik diyor Rabbimiz. Dördüncüsü meleklerin bu müjdesine Hazreti Sare hem sevinecek hem de çok şaşıracak. Benim nasıl çocuğum olur diyecek. Hud suresi 72. ayet. Ne diyecekti Hazreti Sare? Hud suresinde şaşkınlığını... Zariyat süresinde de sevincini okuyoruz. Yani inanın o kadar güzel ki bu kıssalar anlaşılmadan ve kıssalardaki bu ayrıntılar fark edilmeden emin olun Kur'an'ın tam anlamıyla değer ve kıymetini anlayamayız. Çünkü Kur'an'daki o kıssalar bize birçok şeyi verdiği gibi bizatihi Kur'an'ın kendisinin değer ve kıymetini de verir. Bakın Hud süresinde Sare anamızın şaşkınlığını zariyatta da sevincini görüyoruz. Şimdi bir başka şey daha göreceğiz. Hud suresindeki ayeti hatırlayalım. İbrahim'in hanımı melekler dediler ya İsak olacak işte ne dedi? Olacak şey değil dedi bu şaşırdı. Ben bir koca karı bu kocamda bir ihtiyar iken çocuk mu doğuracağım dedi. Bu gerçekten şaşılacak bir şey dedi. Zariyat suresinde ise sevinci anlatılıyor. Sevinci daha doğrusu tasvir ediliyor. Bunun üzerine karısı İbrahim'in hanımı bir çığlık attı. Çığlık sevinç çığlığı mı? Dehşet çığlığı mı ikisi beraber mi ama bir çığlık attı geldi ve elini yüzüne vurarak ben kısır bir koca karıyım nasıl çocuğum olur dedi. Zariyat 29'da da bu. Hicir süresinde ise sevinen ve şaşıran Hazreti İbrahim'dir. Bakın benim güzel kardeşlerim anlayabilmemiz için bir tasvir daha yapalım mı? Filmleri izliyorsunuz işte hepimizin hayatı zaten. Bunların içerisinde de farklı bir biçimde etkileşimi var biliyorsunuz. Filmlerde mesela bir şey eğer böyle nazara verilecekse izleyenin kamera onun üzerinde yoğunlaşır. Biz burada şöyle bir güzellik görüyoruz. Hud suresinde kamera Hazreti Sare'nin üzerinde. Zariyat suresinde kamera Hazreti Sare'nin üzerinde. Hicr suresinde kamera Hazreti İbrahim'in üzerinde. Biz diğer ikisinde Hazreti İbrahim'in tepkisini okumadık. Şimdi Hazreti İbrahim'in tepkisini okuyoruz. Hicr suresinin 54. ayetinde İbrahim aleyhisselam o müjdeyi duyunca dedi ki bana yaşlılık gelip çatmışken beni mi müjdeliyorsunuz? Beni neyle müjdeliyorsunuz dedi. Bakın ne kadar güzel. Ne kadar bu manada ihtiyacımız olan bilgileri Kur'an bizim nazarlarımıza veriyor. Melekler nasıl cafirdiler? Galu beşşerneke bil hak ve la tekun minel kanitin. Bu da ayrı bir güzel bir ayet, ayrı bir mesaj veriyor. Biz sana gerçeği müjdeledik. Sakın ümitsizlerden olma. Çünkü ümitsizlik kafir sıfatıdır. Ümit ancak mümine yakışır ve yaraşır tersi ise ancak inkarcıya yaraşır. Allah'tan ümidini ancak inkarcılar kesebilir. Onun için burada sen sakın böyle yapma diyor. Allah'tan ümit kesilir mi? Yaşını ilerlemiş, hanım kısır olmuş, kim ne olur yani? Allah'tır bunları takdir edecek ve bunları söyleyecek olan. Hicr 55'te de biz bunu okumuş oluyoruz. Son bu fasılda 5. maddemizde şu. Melekler bu müjdenin Allah'ın onlara bir ikramı olduğunu söyleyeceklerdi hicir suresi 73 o ayeti de okuyalım melekler dediler ki Allah'ın emrine mi şaşıyorsunuz Allah'tır bunu size bahşeden ey ev halkı ey ehli beyt Allah'ın rahmeti bereketi sizin üzerinizdedir şüphesiz ki o övülmeye layıktır iyiliği boldur ehli beyt kavramını da Hazreti İbrahim'in o derslerin içerisinde biraz irdelemiştik şimdi bakın benim güzel kardeşlerim Hazreti İsa'nın müjdelenmesi böyle güzel anlatılıyor Kur'an içerisinde çok daha birçok şey söylenir ama vakti biraz iyi kullanalım biz. Biz şimdi bunu okuduk Kur'an'dan Hazreti İsa'nın müjdelerini de okur muyuz Kur'an'dan kendisi bir müjdeyle geldi onu okuduk. Onun aleme verdiği müjdeleri de okur muyuz Kur'an'dan evet okuruz. Onun en büyük müjdesi nedir biliyor musunuz? O müjdeyi ben maddelerin içerisine almadım. O ayrı değerlendirilmeli çünkü. İshak aleyhisselamın en büyük müjdesi Yakup aleyhisselamdır. Ve Yakup'un arkasından Kur'an'a ahsenul kasas olarak geçen o kıssaların en güzelini yaşayarak bize bırakan aleme insanlık tarihine bırakan Yusuf aleyhisselamdır. Onun en büyük müjdeleri oğlu ve torunudur. Ve biz onun müjdelerini okuyoruz Kur'an'da. Sadece Yakup ve Yusuf'la da sınırlı değil biliyorsunuz. O soy. Beni İsrail, İsrailoğullarına gelen peygamberler. O peygamberlerin Hazreti İsa'la alakaları, bağlantıları, mezhep itibariyle de onunla ilişkileri. Hep o müjdeler üzerinden aslında birçok şey söyler. Ama ben onu almadım maddeler içerisinde. O çok farklı, ayrıcalıklı, özel bir şey olduğu için o bir yerde dursun. Şimdi benim güzel kardeşlerim. Hazreti İsa'nın aleme verdiği müjdeler diye bir şey söylesek ve bunu Kur'an içerisinden tespit etsek. Karşımıza şöyle güzel bir tablo çıkacak. Bilmem benim heyecanlandığım kadar siz de heyecanlanır mısınız bu tabloya? Ben bu tabloya bugün bile derse son hazırlanırken iki üç lafa böyle bir baktım. Kendi kendime bazı şeylerin muhasebesini yaptım. İnşallah siz de yapın. Nedir müjdeler? Bakın bir- Yolun birliği, iki, dinin tekliği, üç, hakikatin kaynağı, dört, muhsinlerin mükafatı, beş, nimetin ikmali, altı, şükrün yolu, yedi, ilmin selimiyeti, sekiz, amelin salihliği, dokuz, hayrın rehberiyeti, on, bereketin vesilesi. Onun da onun maddeninde 10 maddeninde Kur'an'da dayanakları ve ayetlerini de tabloda görüyorsunuz şimdi ben birer cümleyle size biraz açıklamak istiyorum birincisi yolun birliği Bakara suresi 130. ayet İshak aleyhisselam şöyle bir müjde veriyor o ayetlerde diyor ki bakın ey insanlar bakın ey kavmim bakın kendisine bir bakışları topluyor ben abim İsmail'in ve babam İbrahim'in yolunu takip ediyorum Benden sonra gelecek olan oğlum Yakup ve torunum Yusuf da bu yolu takip edecekler. Eğer siz benimle aynı yolu yürümek istiyorsanız yol bir başka bir yol yok başka bir yol yok. Eğer derseniz ya bu yol böyle de ben de bir başka bir yol oluşturayım. İshak'ın mektebinden ve müjdesinden çıktınız, çıktınız. Çünkü o sizi yolun birliğine çağırıyor. Nasıl büyük bir müjde var burada. Özellikle de ümmeti Muhammed olarak bize ait bu müjde beni daha farklı bir biçimde heyecanlandırıyor. İkincisi dinin tekliği Bakara 140. Hatırlayın o ayeti. Yoksa siz İbrahim, İsmail, İshak, Yakub ve Esbattın.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 Ve o da olabilir ya bu da olabilir işte bunda da bir şey olabilir diye farklı farklı şeyler söylüyorsanız siz çok büyük bir cürmüm aslında ifade etmiş oluyorsunuz. Bazen kullandığımız kavramlarda da farkına varmadan bu yanlışları yapıyoruz. Ama Allah katında din bir tanedir, tektir. Onun adı da İslam'dır. Bütün peygamberlerin getirdikleri din de o İslam'dan başkası değildir. Üçüncüsü. Hakikatin kaynağı Nisa suresi 163. ayet. Hakikat hakikat felsefeci hakikat diyor bilim adamı hakikat diyor ilahiyatçı hakikat diyor hoca hakikat diyor mürşit hakikat diyor. Herkes bir hakikat sözünü söylüyor bu hakikat sözü iyi bir sözdür biliyor musunuz? Yani ne adına kullanılırsa kullanılsın hakikat böyle ağır bir kavram gerçekten de güzel bir kavram. Peki hakikatin kaynağı ne? İşte oraya geldiğimizde eğer bizim zihnimizi aziz kitabımız olan Kur'an inşa etmişse çok rahat bir biçimde hakikatin kaynağı vahidir deriz biz. Ve bunu Kur'an söylüyor işte Nisa 163'te başka yerlerde var zaten bir sürü var. El-Hak Allah'ın isimlerinden bir tanesidir zaten. Eğer bir hakikat ki Allah'a dayanmıyorsa o hakikat değil zaten. Ama özellikle burada Nisa 163'te bu bizim nazarlarımıza veriliyor. Dördüncüsü muhsinlerin mükafatı. En'am suresi 84. ayet. İsa İsa aleyhisselam'ın bize verdiği müjdelerden bir tanesi ki çok büyük bir müjdedir bu. Muhsin kimdi? İhsan üzere yaşayan. Yani yaptığı her işi Allah için yapan. Neticesine bakmadan Allah için yapan. Kaybetse de Allah için yapmaya Devam eden kazanca ya da kayıba bakmadan Allah böyle istediği için yapmaya devam eden insana muhsin denir. Tam buraya uyuyor başka bir yere uymuyor başka bir yere uymuyor. Yenilgi yenilgi büyüyen zafer vardır sözü tam buraya uyuyor. Muhsin kaybetse de kazanmıştır ve kaybedebilir. Çoğu muhsin kaybetmiştir dünyada zaten çünkü dünya böyle bir yer. Ama netice itibariyle kayıp asıl kayıp değil. İnsanların kayıp dediğiyle kayıp olmuyor. Sen değerlere sadakat gösterdin. Allah benden bunu istiyor. Bedeli ne olursa olsun ben bunu yaparım dedin ve elinden geldiğince bu noktada ihsan şuuruyla hareket ettin. Muhsinlerden oldun. O muhsinlere verilen mükafatı Hazreti İsa'nın üzerinden Kur'an bize duyuruyor. Bir müjde olarak bize iletmiş oluyor. Biz de bunu En'am suresinin 84. ayetinde okuyoruz. Beşincisi nimetin ikmali Yusuf suresi 6. ayet. Nimetin tamamlanması demektir biliyorsunuz. Her gün Fatiha'da okuduğumuz Allah'ın bizi nimet verdiklerinin yoluna ilet isteğinin ne anlama geldiğini buradan öğreniyoruz. Sen eğer nimete erişmek istiyorsan nimeti tamamlanmış olan o insanlık ailesinin en güzellerinin yollarında yürüyeceksin. Ve ne olursa olsun da o yoldan asla geri durmayacaksın. Yusuf suresinin 6. ayetinden de biz bunu İsa Aleyhisselam'ın dilinden de okuyoruz. 6.sı. Şükrün yolu Yusuf suresi 38. ayet ben şükretmek istiyorum ama bunun yolunu bilmiyorum. Yol gösteriyor bana yolun rehberleri olan o peygamberler o peygamberlerden bir tanesidir işte Hazreti İsa. Yedincisi ilmin selimiyeti Hicir suresi 53. ayet ilmin selimiyeti nedir? Faydalı ilimdir. Neye Allah ilim diyorsa o ilimdir. O ilim Allah adına ve Allah namına okuyuşla elde edilir. Bu işin nasıl olduğunu bize peygamberler gösterir. O peygamberlerden biri olan Hazreti İsa da bunu bir müjde olarak Hicr 53'te bizim nazarlarımıza verir. Sekizincisi amelin salihliği Enbiya 72. Neyin salih amel olduğu meselesi? inanın ki zor bir mesele kolay bir şey değil. Mesela biz hazıra konduk miras yediler gibi birçok şeyi karşımıza bulduk. Bulduğumuz için farkında değiliz mesela bulmayan birinden size bir örnek vereceğim şimdi Esma anamız anlatıyor onu görmüş o halde kim olduğunu şimdi söyleyeceğim yapışmış böyle Kabe'ye şöyle bir haykırışı var o büyük tevhid abidesinin o büyük muvahhid kahramanın Allah'ım diyor ne olur ne olur gönder bize son peygamberini gelsin de bize sana nasıl ibadet edileceğini göstersin. Yani bize neyin salih amel olduğunu göstersin. O haykırışı yapan bir muvahit bir hanif olan Hazreti Ömer'in amcası Zeyd İbni Amr İbni Feil. Kendisi erişemedi biliyorsunuz. Oğlunu Allah onun mükafatı ve onun duasının bir icabeti olarak peygamberine arkadaş kıldı Zeyd İbni Zeyd ve aşere-i mübeşşer oldu. Onun için biz Said İbni Zeyd İbni Zeyd'i hep andığımızda ya da her anlattığımızda nasıl anlatıyoruz? muvahit bir babanın Kabul olmuş bir duasıdır o. İşte amelin salihliği ancak peygamberlerle mümkündür. Peygamber meselesi ve o mesaj ulaşırsa sana sen hangi amelin salih hangi amelin olmadığını bilirsin. Ve doğru işi doğru zamanda doğru yolda doğru bir uslupla yapabilmenin yolunu yöntemini de oradan ancak öğrenmiş olursun. Enbiya 72'de de biz bunu kimden öğreniyoruz? Hazreti İsa'dan öğreniyoruz. Dokuzuncusu hayrın rehberiyeti Enbiya 73 ayeti okuyalım. Onları emrimiz uyarınca doğru yolu gösteren önderler, imamlar yaptık. Ve kendilerine hayırlı işler yapmayı, namaz kılmayı, zekat vermeyi ettik. Onlar daima bize ibadet eden kimselerdi. İşte biz bu ayette de İshak aleyhisselamın üzerinden hayrın rehberiyetini öğreniyoruz. Hayır nasıl olur? Kiminle olur? Ne hayırdır ne şerdir? Onu bize peygamberler ve dolayısıyla bugün konumuz Hazreti İsa'k olduğu için Hazreti İsa'k üzerinden öğreniyoruz. Sonuncusu da bu şu bereketin vesilesi. sappat suresi 113. ayet. Unutmayın benim güzel kardeşlerim peygamberlerin yolu bereketler yoludur. Kim bereketi elde etmek istiyorsa kim bereketi kazanmak istiyorsa kim bereket kapılarının Allah tarafından kendisine açılmasına imkan verilmesini istiyorsa yani buna mazhar kılınması istiyor kılınmasını istiyorsa yapacağı iş bellidir. Peygamberlerin yolunu kendine yol edinmek Hazreti İshak da bunun müjdesini bize veriyor ve yolunu gösteriyor. Hem ona İbrahim'e hem İshak'a bereketler verdik diyor Saffat 113'te. Her ikisinin neslinden de hem iyilik yapanlar var hem de açıkça kendi nefsine zulmedenler var. Yolu peygamberlerin yoluna yoluna kesişmiş olmasına rağmen hatta nesil itibariyle soy itibariyle o soydan olmalarına rağmen o yoldan saptıkları için o bereketten mahrum kalanlar da var diyor ayetin ikinci faslında. Dolayısıyla sadece mesele soy meselesi değil. Geçen derste söylediğimiz gibi asıl mesele yol meselesidir. O yolda burada bize öğretilen meseledir. Hazreti İsa hakkında vize verdiği müjdeler böyle. Allah bu müjdeleri de hakkıyla alıp gereğini yerine getirip gerçekten o müjdelere nail olmak için de gayret ve çaba içerisinde bulunan insanlardan kılsın bizleri. Şimdi benim güzel kardeşlerim zaman epey geçti ama bugün İsa aleyhisselamın dersini nihayet erdireceğiz. İhtilaflı bir mevzu olan kurban hadisesine de bir değinmek istiyorum. Çünkü bu meseleye birkaç gönderme de yaptık geçmiş derslerde. Bizimle ehli kitap arasındaki en büyük ihtilaflardan bir tanesi de bu Hazreti İsa'k meselesinde. Ehli kitap Yahudiler ve Hristiyanlar kurban meselesindeki aktörün kesinlikle Hazreti İsa'k olduğunu söylüyorlar. Başka bir ikinci ihtimal yok onlarda İsa'ktır deyip işin içinden çıkmaya çalışıyorlar. Ama biz Ümmet-i Muhammed büyük bir kısmı İsmail Aleyhisselam olduğunu söylüyor. Bir kısım alimlerimiz ise. İshak Aleyhisselam da olabilir diyor. Şimdi burada bir ihtilaf var ümmeti Muhammed içerisinde özellikle de ümmeti Muhammed'in içerisindeki alimler içerisinde. Alimlerimizin bir kısmı Hazreti İsmail diyor bu büyük bir kısmı oluşturuyor. Azımlık bir kısım da burada bu kurban meselesindeki aktörün İshak Aleyhisselam olabileceğine dair bazı görüşler söylüyor ki onların da bazı delilleri var. Neden alimlerimiz böyle bir ihtilafa düşmüşlerdir? Bu ihtilafın kaynağı ne? Birilerinin iddia ettiği gibi biz ehli kitaptan mı etkilenmişiz? Bu ehli kitaptan etkilenme meselesi geniş bir mesele bilmem zaman gelirse bir yere ulaşırsak belki bu meseleyi biraz daha derinlemesine işlemiş oluruz ama şimdi söz oraya geldiği için bir iki cümle sadece söylemek istiyorum. Etkileşim mümkün mü? E, mümkün benim güzel kardeşlerim. Bunun kapısını niye kapatalım? Etkileşim mümkün. Netice itibariyle ehli kitap da vahiy aldı. Onlarda da bazı hakikatler var. Birçoğunu tahrif etmiş olsalar dahi tahrif olan kısım çok çok fazla olmasına rağmen ehli kitabın içerisinde de bir sürü hakikat var. E aynı toprakta bu dinler ortaya çıktı. Aynı toprağa geldi peygamberler onlar da o topraklarda yaşadılar topraklarda ki o birlikte bu etkileşime biraz olsun işte vesile oldu e bir başka hakikat daha var bunu da inkar edecek değiliz diyelim ki ehli kitap bir alim geldi dönemin bir sürecinde Müslüman oldu Müslüman olurken o müktesebatını da o birikimini de İslam ümmetinin Ümmetin o birikiminin müktesebatının içerisine dahil etmiş oldu. Yani ehli kitap bir alim Müslüman olduğunda önceki hafızası silinmedi. Ona ait bilgiler vardı. O bilgilerle gelip Müslüman oldu. Bu noktada bir etkileşim söz konusu oldu. Ama bir cümle kurmak istiyorum burada. Umuyorum ki bu cümledeki benim vermek istediğim mesajı iyice alacaksınız. O cümlemde şu. Çok zorlanarak kurdum bu cümleyi niçin zorlandığımı da fark edeceksiniz şimdi. Çünkü burada bir mesaj var. Başka din mensuplarının İslam'dan etkilenmeleri Müslümanların başka din mensuplarından etkilenmelerinden her daim fazla olmuştur. İnşallah benim yansıtmak istediğim mesaj yerini bulmuştur. Cümleyi bir daha okumak istiyorum. Başka din mensuplarının İslam'dan etkilenmeleri... Müslümanların başka din mensuplarından etkilenmelerinden her daim fazla olmuştur. Seçtiğim kelimelerdeki en önemli ayrıntıyı fark ettiniz mi? Başka din mensupları İslam'dan etkilendi. Dolayısıyla Müslümanlardan da etkilendi. Ama Müslümanlar başka din mensuplarından etkilendiler ama İslam etkilenmedi. Çünkü İslam Allah'ın dinidir ve Allah'ın gözetimindedir. Allah korur o dini. İslam hiç etkilenmedi. Bunu bir kere ne olur anlayalım. Onun için her kim bizi İslam'da reforma çağırıyorsa, İslam'da yeniliğe çağırıyorsa beyhude ve batıl bir iddiaya çağırıyor, batıl bir davete çağırıyor. Yenilenmesi gereken biziz ya Müslümanlar yenilenmeli. İslam zaten yeni. Allah öyle bir din göndermiş ki bize onun yenilenmeye bir ihtiyacı yok ki. Dolayısıyla İslam hiçbir zaman etkilenmedi ama Müslümanlar etkilendiler. Çünkü bu bir sosyal durumdur benim güzel kardeşlerim. Hakim olan etkiler. Gücünüz varsa, paranız varsa, işte toplumda ciddi bir bu noktada ağırlığınız varsa e güçlü olan etkiler zayıfı. Ve biz 12 asır boyunca hep güçlüymüşüz. 12 asır boyunca da hep etkilemişiz. Biz 2 asırdır. Bu manada işte neleri kaybettiğimiz ortada. İslam'ın serüveni diye çok güzel bir eser var. Orada farklı farklı şeyler de anlatılıyor. O eserin müellifi Marshall Hudson. Bu zat şöyle bir tespitte bulunuyor ki çok da güzel ve isabetli bir tespittir. Miladi 14. asırda diyor. Mars'tan birisi inseydi dünyaya o dünyayı şöyle bir gezseydi. Dünyanın tamamının hakimlerinin Müslümanlar olduğunu zannederdi. Miladi 14. asırda böyle bir dünya var ortada. Şurada Babür hükümranlığı var. Şurada Osmanlı var. Üç kıtaya yayılmış. Tam Osmanlı'nın bittiği yerden Endülüs başlıyor. Sicilya'ya kadar uzanan bir uçtan bir uca La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen adamlardan adamlarla dolu ve insanlar Arapça öğrenmek için birbirlerini yiyorlar. İlim öğrenmek için nasıl bugün biz işte Batı'ya gidiyoruz, Almanya'ya gidiyoruz, Kanada'ya gidiyoruz, Amerika'ya gidiyoruz. Bir şeyler yapmak için işte bir sürü sıkıntılara katlanıyoruz. O gün insanlar ilim öğrenmek için Endülüs sınırları içerisine girmeye can atıyorlar. Ve o gün yaşayan işte başka din mensuplarının din adamları, rahipler, hahamlar. Genelgeler yayınlıyorlar onlar var şu anda elimizde okuyoruz ya gençlerinize sahip çıkın bakın gençleriniz Müslümanlara benziyor onlar gibi yürüyorlar onlar gibi geziyorlar onlar gibi sarık sarıyorlar onlar gibi Arapça öğreniyorlar onlar gibi Arapça harfler kullanıyorlar bunlar olmayan şeyler değil oldu. E bugün değiştiyse işte bazı şeyler bugün çoluk çocuğumuz batıya ve batının değer yargılarına karşı farklı bir beklentiye girdilerse neyi kaybettiğimizi de biraz ...bunun üzerinden anlayın... ...bu meselenin tabii ki farklı bir boyutu... ...ama burada şunu bilelim... ...biraz böyle bir kompleks oluşmuş... ...bazı arkadaşlarımızla, kardeşlerimizde. ...ehli kitaptan etkilendik... ...ehli kitap geldi işte İslam'ın içerisine girdi... ...ehli kitap geldi Müslümanların içerisine girdi... ...işte onların zihinlerini şöyle etti böyle etti... ...ya Allah aşkına Allah'tan korkun ya... ...böyle bir meseleyi nasıl bu şekilde... ...bir iki tane hamasetvari cümleyle değerlendirirsiniz... ...böyle bir şey yok... ...evet etkileşim oldu mu oldu... Biz bunu da reddediyor değiliz, inkar ediyor değiliz, değiliz ama boyutuna geldiğiniz zaman her zaman için Müslümanlar daha fazla etkilemiştir. Bu son iki asır sadece, tabii ki saymıyoruz ama netice itibariyle geçmişe ait bir değerlendirme yapacaksak böyle bir değerlendirme yapmak durumdayız. Peki. Ehl-i kitabın iddia ettiği o kurban edilme hadisesinde aktörün Hazreti İsak olma noktasındaki düşüncesinden bizim alimlerimiz etkilenmiş olabilirler mi? Hayır. Bu mesele bile ilme karşı bizim alimlerimizin ne kadar özgüven içerisinde olduklarını gösteriyor. Mesela uzun ben sadece anlaşılsın diye meselenin bu noktadaki tercihinin nasıl olması gerektiğini söyleyeceğim şimdi size. Hatırlanacağı üzere kurban kıssası nerede anlatılıyordu? Kur'an'da bir tek yerde. Saffat suresi 99-111. ayetlerde. Orada Kur'an isim vermiyor. İsmail demiyor. İshak da demiyor. İbrahim'in oğlu diyor. İsim vermediği için zaten ihtilaf oldu. Kur'an isim vermiş olsaydı o isme rağmen kim bu ihtilafı yapabilirdi? Açıkça orada İsmail demiyor. Ama biz ayetleri okumaya başladığımızda 99. ayetten itibaren... Şöyle bir şey okuyoruz Hazreti İbrahim Harran'da iman, mücadele, iman mücadelesi veriyor netice itibariyle ateşe atılıyor oradan kurtuluyor ondan sonra Allah'tan bir evlat istiyor onun bu feryadına Cenab-ı Hak icabet ediyor 101. ayette bu derslerde de çokça kullandığımız o, o ayet bir şekliyle o müjdeyi getiriyordu. Fe beşşernehu bi gulamin halim de bunun üzerine onu halim bir çocukla müjdeledik. Bu Halim çocuğun ismi yok ama biz anlayabiliyoruz bunun İsmail olduğunu. Sonra devamını okuyoruz bakın 102. ayeti çocuk kendisiyle yani babasıyla birlikte koşup yürüyecek yaşa gelince ki o yaş 12-14. İbrahim ona yavrum ben rüyamda seni boğazladığımı gördüm düşün bakalım ne dersin dedi. O da babacığım emrolundun şeyi yap İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın dedi. Saffat suresi 102. ayet. Daha sonraki ayetler 103'ten itibaren işte o kurban edilme tablosu aktarılır ve semadan İsmail'in o teslimiyetine, İbrahim'in o teslimiyetine karşılık fidi olarak kurbanlığın geldiği söylenir. Hem İbrahim Aleyhisselam hem oğlu övülür. 112. ayete gelince "Febeşşirnehu bi İska nebiyen min'es salihin" denir. Biz de onu salihlerden bir peygamber olarak İshak'la müjdeledik deniyor. Şimdi tabloyu böyle koyduğunuzda başladı işte Kur'an anlatıyor anlatıyor. Önce bir çocuktan bahsediyor isim vermeden onun kurbanlık hadisesine girdiğini söylüyor. Arkasından 102. ayette bütün bu olan bitenlerden sonra yeni bir çocukla müjdelendiğini o çocuğun isminin de İshak olduğu açıkça burada söyleniyor. Onlarca ayet var delil olarak kullanabileceğimiz o kurbanlığın İsmail Aleyhisselam olduğuna dair. Nasıl onlarca diyorum burada kurbanlık meselesi bir yerde anlatılıyor. İsmail'in İshak'tan büyük olduğuna dair onlarca ayet var. Ehli kitap da bunu kabul ediyor. Ehli kitapta burada ihtilaf yok. Ehli kitapta büyük oğlun İsmail olduğunu söylüyor. Dolayısıyla biz bunların hepsini birleştirdiğimizde Netice ortaya çıkmış oluyor aslında kurbanlık meselesindeki aklı Hazreti İsmail'dir. Peki sanki öyle duyuyorum gibi içimden öyle geliyor. Diyorsunuz ki ya hocam Allah Kur'an'ında İsmail deseydi de bizi bu ihtilaflara düşürmeseydi olmaz mıydı? E, söyleyebilirsiniz bunu. E, ben de size söylerim ki Allah bize akıl vermiş benim güzel kardeşlerim. Kur'an böyle bir kitap öyle armut piş ağzıma düş yok. Kur'an diyor ki emek ver emek biraz zihin deri dök oradan ayetleri getir buradan ayetleri getir bunları birbirlerine birleştir ne söylemek istiyor niye isim vermedi bundaki hikmet nedir niye diğerinde isim verdi ondaki hikmet nedir bütün bunların hepsini alt alta koy emek ver emek ekmek getirir verdiğin o emek karşılığında da Kur'an sana açar bazı şeylerini oradan da alacaklarını alırsın Allah'ın izniyle. Şimdi biz Taberi'de, Salebi'de, Zemakşeri'de, İbnül Cevzi'de, İbnül Esir'de, İbnül Kayyım'da, Razi'de, Biraz daha var ama bu kadar yeter bize. Hazreti Ömer'e, Hazreti Ali'ye, İbn Abbas'a, Abdullah İbni Mesud'a ve diğer bazı sahabe efendilerimize nispet edilen bir rivayete göre kurbanlık olan çocuğun Hazreti İsa olduğunu ileri sürerler buradaki o alimler. Delilleri de farklı farklı bir şekilde ortaya koyarlar. Ancak biz... Kur'an'ın bütünlüğünü dikkate aldığımızda bakın hiç rivayetleri söylemiyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ben iki kurbanlık babanın oğluyum demesi İsmail'e zebih noktasında söyledikleri başka tarihi rivayet. onların hiçbirini söylemiyorum. Sadece Kur'an üzerinden konuşuyoruz. Sadece Kur'an üzerinden bir değerlendirme yapıyoruz. Bütün bunların bu noktada söylenenler hepsi irdelendiğinde Kur'an'ın dedikleri de bu noktada nazarlara verildiğinde Kur'an'ın söylediklerinin içerisinden biz çok rahat bir biçimde kurbanlık edilen aktörün Hazreti İsmail olduğunu çıkarırız. Ayrıntılarını artık ilgili ilgilenmek isteyen kardeşlerim bu dediğim kaynaklardan bakabilirler. Şimdi vakit geçti ama üç meseleye kısaca bir temas etmemiz gerekecek. Bunlardan bir tanesi Hazreti İsa'nın ismi ve isminin anlamı, bir diğeri Hazreti İsa'nın evlilikleri ve çocukları, Üçüncüsü de Hazreti İshak'ın kabri ve bugüne mesajları. Hazreti İsak'ın ismi ve anlamı birinci mesele Arapça'da sahak kökünden geldiği iddia edilmiş bazılarınca İshak kelimesinin. Ama bu çok itibar görmemiş. Kelimenin kökeninin İbranice olduğuna hayır iddialar bu noktada daha doğru. Anlamı gülmek. Niye gülmek diye bir anlamı var. Ayetlerden hatırlamış olmanız lazım. Ehli Kitap da aynı şeyi söylüyor zaten. Özellikle Sare anamıza bu müjde verildiğinde gülmesi, İbrahim Aleyhisselam'ın bu müjdeden dolayı sevinmesi, gülmesi, o ismin ortaya çıkmasına sebep olmuş denir. Zaten biz güldüğüne dair o ifadeyi de açıkça Hud Suresinin 71. ayetinde okuyoruz ve Mraatuğu Qaime'tun Fedaheket. O o anda İbrahim'in hanımı ayakta idi. Melekler ona o sözü söylediğinde fedahiket gülmeye başladı. Buradan yola çıkarak söylendiği iddia ediliyor. Mana bu olsa da biz şunu biliyoruz ki İshak aleyhisselamın ismini Allah'tır koyan. Aynen Yakub'un ismini koyduğu gibi daha başka peygamberlerde de bunları zaten görmüş olacağız. İkinci mesele olan Hazreti İshak'ın evlilikleri ve çocuklarına geldiğimizde Geçen derse hatırlayın Tevrat'ta biz Hazreti İsa'kı babası İbrahim'in özellikle kardeşi Nahor'un oğlu Betuel'in kızı Rebeka ile evlendirdiğini bu evliliğinden de ikiz bir çocukları olduğunu o ikiz çocuklarının da Esav ve Yakup adlarında olduklarını söylemiştik. Bizim kaynaklarımıza yani Kur'an'da bu bilgiler yok hadislerde de bu noktada fazlaca bir bilgi göremiyorsunuz bizim kaynaklarımızda da bilgiler buna çok yakındır isimlerde farklılıklar var. Bizim kaynaklarımıza göre İsak Aleyhisselam'ın hanımının adı Refeka binti Betvil'dir. Çocuklarının ismi de Yakup zaten bilinir ve öyledir. Ama Esav ismi bizim kaynaklarda Ais diye geçer. Hatırlayın o daha ileride bize yine lazım olacak. İsmail Aleyhisselam son anlarında kızı Nesime'nin bir başka rivayete göre Besime'nin kardeşinin oğlu olan işte Ays'la evlenmesini istiyor böyle bir vasiyette bulunuyor. İsak aleyhisselam da o vasiyeti yerine getiriyor. Ays ile Nesim'e evleniyorlar. O soy Hazreti Eyyub'u getiriyor ortaya. Hazreti Eyyub'u işlediğimizde Hazreti Eyyub'un soyunun nereden geldiğini buradan görmüş olacağız. Sizin de aklınızda şimdiden durmuş olsun. Kaynaklarımız Hazreti İsak'ın uzun boylu, kara gözlü, buğday tenli olduğunu söylerler. Kendisinin yüzünün ve konuşmasının çok güzel olduğunu söylerler. Yaşlandığında saçının ve sakalının bembeyaz olduğunu söylerler. Yaşlandığında da gözlerinin görmediğini, ama olduğunu bununla ilgili bazı menkıbeler de var. Yaşanmış işte söylenen işte diyelim rivayetler onlar da olduğunu söylerler. Hazreti İsa'nın kabri ve bugüne mesajları. Uzunca bir ömür yaşıyor Hazreti İsa, babası gibi bizim kaynaklarımızda. 160, 170, 180 veya 185 yaşlarında vefat ettiği aktarılır. Vefat edince El Halil'de babasının hemen yanı başına defnedilmiştir. Şimdi resimleri göreceğiz. Bakın önce bir El Halil mescidini görelim. O El Halil mescidine baktığınızda benim güzel kardeşlerim rikkatlerinize dokunsun ne olur ne olur. Belki de sizi bu gece uykusuz bıraksın. İnanın ki bu noktadaki bazı şeyleri görmeniz, hissetmeniz bizim din gayretimizi arttıracak. Dini hamiyet sadece sosyal medyada öyle tümturaklı mesajlar yayınlamak demek değil benim güzel kardeşlerim. Ya El Halil Mescidine bakıp ve bu mescidin yaşadıklarını ve şu anda yaşadıklarını fark eden bir insanın hamiyet duygusu nasıl harekete geçmez? O zaman biz nasıl bir iman taşıyoruz? O mescidin başına gelenler ve şu anda girdiğinizde ya da girmek istediğinizde ne haller yaşadığınızı ne olur bir bakın ben İbrahim Aleyhisselam'ın son derslerinde biraz anlattım sadece. Bu El Halil Mescidi'nin uzunca bir tarihi var ama bizim için kara bir tarihtir. 25 Şubat 1994 bakın adım adım o tarihe doğru geliyoruz. İsraillerin işte olayın üstünü kapatmak için bir meczup dedikleri ama adam aklı başında birisi aslında inandığı bir şey var bir doktor. Giriyor içeriye namazdayken Müslümanları elindeki silahıyla taramaya başlıyor. 29 tane şehit veriliyor orada 29 kurban 300 üzerinde 300'e yakında orada yaralı var. Sonra silahını mermileri bitince oradaki Müslümanlar da o Siyonist'i orada katlediyorlar. Ve o günden beridir bu mescidin yaşadıkları yaşananlar bunların hepsini böyle alt alta dizip okuduğunuzda Nelere bizi sevk etmeli biz burada neler almalıyız biraz bunun üzerinde durmamız gerekir. Şimdi giriyoruz mescide mescidin içerisine bizi o kabirler karşılıyor. Bir tarafında Hazreti İsa'nın bir tarafında ise Hazreti Refekan'ın olduğu o güzel manzara karşılıyor. İnanılmaz bir şey yani inanın ki ben Mescid-i Aksa'da hissettiğim duyguların bir benzerini burada hissetmiştim. Buranın farklı bir maneviyatı var yani. Orada beraberce olduğumuz kardeşlerimiz de aynı duygularını ifade etmişlerdi. Şimdi bir de yakından görelim Hazreti İsa'kla Hazreti Refakan'ın kabirlerine ait resimleri. İşte burada görüyorsunuz biraz daha yakından diğer resmi de görmüş olalım. Şu anda biz gittiğimiz zaman o güzel mescide birçok peygamberi ve peygamber eşlerini ziyaret ettiğimiz gibi bu ziyaretleri de yapmış oluyoruz ama Duamız burada şöyle olsun ki Allah bizi o günlere eriştirdiğinde özgür Kudüs'ümüzde, özgür El Halil'imizde, özgür Mescid Aksa'mızda ve özgür El Halil Mescidindeki ziyaretlere kavuşturmuş olsun. Güzel kardeşlerim El Halil Mescidi bir daha gelsin ekrana siz o ekranda El Halil'e şöyle bir dertli dertli ızdırapla yüreğiniz yanarken bakarken ben bir cümle kurmak istiyorum burada. El Halil karşımızda biz kaç derstir uzun bir yolculukla baba İbrahim Aleyhisselam'ı abi İsmail Aleyhisselam'ı kardeş İshak Aleyhisselam'ı biraz olsun anlamaya çalıştık. Bu üç tane büyük peygamber ki birisi işte ataların atası iman atamız Hazreti İbrahim'den bahsediyorum daha ötesi yok ki bu üç tane peygamber Bizim dünyamıza bir şeyler koydular şimdiye kadar. Umuyorum ki ben de size biraz yansıtmışımdır. Zemin el halil, el halil zemininin üzerinden üç peygamberden size üç tane mesaj vermek istiyorum. Üç peygamber verecek aslında bu mesajları. Zaten göreceksiniz onların hayatından öğrendiklerimizin üzerinden üç tane kısa cümle vermek istiyorum. Birincisi şu el halil şehrinin halili olan atamız Hazreti İbrahim bize der ki Allah'a gerçek manada dost olan başka hiçbir şeye bel bağlamaz. İbrahim Aleyhisselam'ın el halil oluşunun bize bakan yönüdür bu. Bize verdiği mesaj budur işte. Allah'a gerçek manada dost olan başka hiçbir şeye Allah'a bağlar gibi tabii ki bel bağlamaz. İkincisi El Halil şehrinin seyyahı bakın seyyah dedim niye geldi gitti çünkü orada kalmadı. İsmail aleyhisselamın nerede yaşadığını ve nerede vefat ettiğini biliyoruz. El Halil şehrinin seyyahı ve alemin zebihi Zebih kurbanlığı olan babamız Hazreti İsmail bize der ki teslimiyeti gerçek manada öğrenen istenilen oranda tevekkülü kuşanır. Bugün tevekkül bizde yoksa sebebini teslimiyette arayalım. Teslimiyeti gerçek manada öğrenen, istenilen oranda tevekkülü kuşanır. Biz bunu Hazreti İsmail'den çok rahat bir biçimde öğreniyoruz. Üçüncü mesaj, üç dersdir. hayatına misafir olmaya. Eğer kabul buyurduysa onun talebesi olmaya çalışan, çalıştığımız Hazreti İsa'dan gelecek. El Halil şehrinin alimi olan babamız Hazreti İsak bize der ki, Devrin cihadı ilim ise ilmin kaynağı da vahiy ise bu cehaleti ortadan kaldırmak ancak bu ilahi sermayeye sahip çıkmakla mümkündür. Biz İshak aleyhisselamdan da bu dersi alırız. Bir daha alalım. Devrin cihadı ilim ise ilmin kaynağı da vahiy ise. Bu cehaleti ortadan kaldırmak ancak bu ilahi sermayeye sahip çıkmakla mümkündür. O zaman benim güzel kardeşlerim yapmamız gereken belli. Hz. İbrahim bizi Allah'ın dostluğuna, Hz. İsmail bizi teslimiyet ve tevekküle, Hz. İsa bizi vahyin gölgesinde bir ilme çağırdı. Biz de bu çağrıya icabet edeceğiz. Bu çağrıya iştirak edeceğiz koşacağız gideceğiz ki bize neye davet etmişlerse o ettikleri davetten nasiplerimizi önümüze sersinler ki halen sermeye devam ediyorlar inşallah biz de aldığımız oranda kalk, düştüğümüz yerden kalkacağız. Aldığımız oranda eksiklerimizi tamamlayacağız aldığımız oranda noksanlarımızı tamamlayacağız ve bu kulluk yolunda inşallah yollarımızı onların yolları edinmiş olacağız. Allah bizi son nefesimize kadar bütün peygamberlerin ve o peygamberler peygamberi olan son nebi hatemen nebiyin olan efendimizin yolundan ayırmasın. Güzel kardeşlerim dersin başında söyledim bir daha bir şey söyleyerek sözümü bitirmek istiyorum. Üç aylardayız. Arka arkaya güzel güzel heyecanlar bizi bekliyor. E bakalım biz nasıl bu heyecanlara karşı bir karşılık vereceğiz. Malum Recep ayının ilk cuma gecesi yani perşembe akşamı halk ifadesiyle regaib gecesi. O ifade de güzel bir ifade. Belki biraz o ifadeyi de irdelemiş oluruz perşembe akşamı. Regaib gecesinde ben burada size Allah eğer imkan verir, nasip eder, buluşursak Allah'ım rağbetimizi arttır diye bir ders yapmak istiyorum. Bu noktada rağbetimizin artmasına o geceyi bir vesile edinmek istiyorum sizlerle beraber. Yine Allah izin verir saatler 21'i gösterdiğinde burada olacağız ve beraberce bu başlık altında bazı şeyleri anlamaya başlayacağız, anlayamaya gayret edeceğiz. Sonrasında da inşallah okuduğunuz hatimlerde buralara ulaşacak. Beraberce ellerimizi açacağız Rabbimize halimizi arz edeceğiz. Belki ben konuşacağım ben dua edeceğim ama içinizden samimiyetle söyleyen bir amin ki bir amin sözü o duaya ben de iştirak ediyorum demektir. Ben de o duayı ediyorum demektir. Belki Cenab-ı Hakk'ın farklı bir biçimde teveccühüne mazhar olacak. Ben sizden iki şey istiyorum. Birincisi şu üç ayların ve tabii ki regaib gecesinin heyecanını en üst düzeyde hissedin ne olur benim güzel kardeşlerim hissedin. En başta söylediklerim bununla alakalı zaten. Hissetmeyene kadar bazı şeyleri anlayamayacağız. Farklı gündemlere bizi fa sevk etmiş hayat, dünyamızdan birçok şeyi koparmış götürmüş. Ama bir fırsat ya bir fırsat, bir fırsat neleri ortaya çıkaracak Allah'ın izniyle. Onun için hissedin ne olur. İkincisi bu heyecanı yayabildiğiniz kadar kardeşinize yayın. Her biriniz kendinizi bu manada görevli hissedin. 10 kişiye 100 kişiye 500 kişiye çapınız nispetinde böyle bir hedef koyun bakın önümüzde kaç gün var ve bunu yaygınlaştırmak için gayret içerisinde olun. Sizin vesilenizle bizim vesilemizle bir başkasının vesilesiyle ya bir gönle dokunsak yetti bize işte ya bir gönle dokunduğumuzda ha bir alemi fethetmişsin ha bir gönle İslam'ı koymuşsun ha bir gönlü kazanmışsın dert bu. E bu derdi sadece bir ikimizin çekmesi yetmez hep beraber aynı derdi çekelim o dert çok kutsal bir dert kutsi bir dert o derdi çekenlere Allah çok farklı mükafatlar vaat ediyor İnşallah hepimiz de ona mazhar olanlardan olmuş oluruz. Ben tekrardan bütün hepinizin üç aylarını tebrik ediyorum şu gelen günlerin ümmetimiz için insanlık için hayır getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Gafil kal, kalmamak için birbirimizi uyarmaya sizleri davet ediyorum. Rabbimden ellerimizi bırakmamasını, ayaklarımızı kaydırmamasını, gönüllerimizi saptırmamasını istiyorum. Şu güzel günlerin estirdiği güzelliklerden doyuncaya kadar ki akıllı mümin doymaz gayra sonuna kadar istifade etmeyi hepimize Rabbim kolaylaştırsın diyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekat.